Ya subha, ya subha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. O bana yol gösterecektir. Hep seni düşünürüm. Hep seni düşünürüm. Düşünmeye değer. Düşünmeye değer. Senin için yaşar. Senin için Sen yaşarım. gönlümde eresin. Bak, Bak çırpınır. Bak yüreğim. Beni de, beni de götürmez misin? Ben senden, Ay, ben ayrılamam. senden ayrılamam, sen benim şehadetimsin. Şehitler kervanına yeni bir gül eklenince, eklenince ateş, basar ateş basar içim. Dilerim Rabbimden, Dilerim Rabbimden ben, de ben de katılayım bu kutlu kervanın. Khattabın içinde görürüm ben kendimi, şehadet sevdasıyla coşar, dağıtırım bendim, ben senden ayrılamam, sen benim şehadetimsin, damarımda kanım, damarımda kanım da şekerimsin, dualarımda yalvararak doğurul gözlere ister, başımız secdede kaldıkça, dudaklarımızdan yalvarırız. Kalbime kazıdığım adım hiç silinmesin. Ben senden ayrılamam, sen benim bir bir Hep sevdanı çekerim, kanım kaynar, şehadet şahadet. Sevgim, Sevgim sonsuzdur sana, ey mazlumun olu. Elbet sona erecek hasret yanına döndüğünde, Ben senden ayrılamam, ben sen benim şehadetimsin.